açık bir zafer Osman radıyallahu an Mekke'deyken Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Vahiy aldığı zamanlara benzer bir hal geldi Sahabeden birine emirler verdi Bunun üzerine sahabe Kampın tümünü şunları söyleyerek dolaştı Ruh Allah'ın Resulüne geldi Ve bağlılık yemini almayı emretti Allah adına biat etmek için gidin o sırada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bahar nedeniyle yaprakları yeşermiş olan bir akasya ağacının altında yerini aldı. Asap teker teker gelip ona biat etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk ulaşan kişi Cahş ailesiyle aynı kabileden olan yani Beni Esed İbni Huzeymeli Sinan oldu. Kampta yapılan çağrı ne üzerine biat edileceği konusunda bir bilgi vermiyordu. Bu nedenle Sinan sana senin nefsinde olan şey üzerine biat ediyorum dedi ve sol elini damadının eli gibi kabul edip sağ eli üstüne koyarak biat etti. Orada bulunanlar içinde sadece bir kişi çağrıya cevap vermedi. Bu da devesinin arkasına saklanan fakat gözden kaçmayan münafıklardan C. Dibni Kays idi. Kureyşliler Süheyle bir anlaşma imzalamak üzere gönderdiler. Onunla birlikte aynı kabileden olan Nikraz ve Hüveytip de geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile tartıştılar. Sahabe dışarıdan onların seslerinin yükselip alçalmasını dinleyerek anlaşıp anlaşmadıklarını anlamaya çalışıyordu. Sonunda bir anlaşmaya vardılar. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla diye başlayarak anlaşma metnini yazmasını söyledi. Fakat Süheyl karşı çıktı. Ve Rahman'ın ne olduğunu ben bilmiyorum. Eğer yazacaksan Bismillahümme, Allah'ım senin adınla yaz dedi. Sahabeden bazıları Allah'a and olsun Bismillahirrahmanirrahim'den başka bir şey yazmayız diye bağırdı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onları duymazdan geldi ve, Bismillahümme yaz dedi. Sonra yazdırmaya devam ederek, bunlar Allah'ın Resulü, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ile Amr'ın oğlu Süheyl arasında imzalanan, anlaşma maddeleridir dedi. Fakat Süheyl, yine karşı çıktı. Eğer senin Allah'ın Resulü olduğunu kabul etseydik, senin Kabe'ye girmeni engellemezdik, ve seninle savaşmazdık. Bu nedenle, ''Abdullah'ın oğlu Muhammed yaz.'' dedi. Ali radıyallahu anh, Allah'ın Resulü ibaresini henüz yazmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona kendi parmaklarını bu kelimeler üstüne koymasını söyledi ve, bu kelimeleri kendi eliyle sildi. Daha sonra onların yerine, Abdullah'ın oğlu sözünü yazdırdı. Metin şöyle devam ediyordu. ''Onlar 10 on yıl boyunca savaş hükünü kaldırdılar.'' Bu süre içinde insanlar güvenlikte olacak ve birbirlerine saldırmayacaklar. Şu şartla ki velisinin izni olmadan Kureyş'ten Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelen kişiyi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geri gönderecek fakat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte olanlardan biri Kureyş'e sığınırsa o geri gönderilmeyecek. İhanet ve kaçamak yapılmayacak. Kim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tarafına geçmek isterse geçebilir. Kim de Kureyş'in tarafına geçmek isterse geçebilir. O sırada kampta hacıları ziyaret etmek için gelmiş olan Huzalı birkaç lider vardı. Bekir kabilelerinin bir iki temsilcisi de Süheyl ile gelmişlerdi. Anlaşma metnine bu cümleler yazdırılınca Huzalılar ayağa kalkıp, Anlaşmasında biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem birlikteyiz dediler. Bunun üzerine Bekir'in adamları biz de anlaşma ve taraflarında Kureyş ile beraberiz. Hemen sonra bu anlaşmayı iki kabilenin de reisleri imzaladı. Anlaşma şu cümlelerle bitiyordu. Sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu yıl bizden ayrılacaksın ve biz orada bulunduğumuz sürece Mekke'ye girmeyeceksin. Fakat gelecek yıl biz Mekke'den çıkacağız ve sen arkadaşlarınla gireceksin. Orada üç gün kalacaksınız. Yorucu silahlarından başka silah taşımayacaksınız ve kılıçlarınız kınında olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vahye yakın bir rüya görüp arkadaşlarından biat alması, arkadaşlarını bu seferin başarılı olduğu düşüncesine götürdü. Fakat anlaşma maddelerini duyduklarında ve haram bölgeye bu kadar yaklaştıktan sonra bir şey elde edemeden geri döneceklerinin farkına vardıklarında buna dayanamayacaklarını hissettiler. Ama daha da kötüsü geliyordu. Onlar ölüm sessizliği içinde otururken zincir sesleri duyuldu ve kampa ayakları zincirli genç bir adam girdi. Bu Süheyr'in küçük oğullarından biri olan Ebu Cendel idi. Babası onun Müslüman olduğu ve Medine'ye kaçmasından korktuğu için hapsetmişti. Ebu Cendel'in ağabeyi Abdullah hacılar arasındaydı ve kardeşini karşılamak üzereydi. Fakat o sırada Süheyl mahpusun boynuna takılı olan zinciri tuttu ve sertçe suratına vurdu. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Süheyl'i kenara çekti ve onu serbest bırakmasını rica etti. Fakat Süheyl bu öneriyi kabul etmedi. Yanındaki elçiler Mikraz ve Hüveytip o zamana kadar sessiz kalmışlardı. Fakat bu meselenin anlaşmaya kötü bir başlangıç olacağını sezdiklerinden olaya müdahale ettiler. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin yerine onun korumasını üzerimize alıyoruz dediler. Bu Ebu Cendel'in babasından ayrılıp onların yanında yaşayabileceği anlamına geliyordu. Mikraz ve Huvveytib sözlerinde durarak Ebu Cendel radiyallahu anh'ı yanlarına aldılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Sabırlı ol Ebu Cendel, Allah muhakkak sana ve seninle birlikte olanlara bir yol ve kurtuluş gösterecektir. Biz bu insanlarla bir anlaşma imzaladık ve onlara söz verdik. Onlar da bize söz verdiler. Şimdi sözümüzden dönemeyiz.'' Dedi. İş bu noktaya gelince Ömer radıyallahu an kendisini tutamadı. Ayağa kalkarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti ve ''Sen Allah'ın peygamberi değil misin?'' dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Evet'' dedi. Ömer ''O halde neden dinimizin şerefini bu kadar düşürüyoruz?'' dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ''Ben Allah'ın Resulüyüm ve ona karşı gelemem. O bana zafer verecek'' dedi. Ömer radıyallahu an, fakat sen bize Kabe'ye gidip onu tavaf edeceğimizi söylememiş miydin diye ısrar etti. Evet öyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, fakat ben size bu yıl gideceğimizi söylemiş miydim? Ömer böyle bir söz vermediğini söyledi. Muhakkak Kabe'ye gideceksiniz dedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam ve onu tavaf edeceksiniz. Fakat Ömer hala inatçılıkta ısrar ediyordu duygularını anlatmak üzere Ebu Bekir'e gitti. Ona da Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sorduğu soruların aynılarını sordu. Fakat Ebu Bekir radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cevaplarını duymamış olmasına rağmen, her soruya aynı cevapları verdi. Ebu Bekir radiyallahu anh sonunda, ''Git ve onun özengisine yapış, çünkü o doğru söylüyor.'' dedi. Bu sözler duygularını tamamen ortadan kaldırmamasına rağmen Ömer'i etkiledi. Bu nedenle daha ileri gitmedi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona anlaşmayı imzalamasını söylediğinde sessizce imzaladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Süheyl'in oğlu Abdullah'a anlaşmayı imzalamasını söyledi. Anlaşmada imzası olan diğer Müslümanlar Ali, Ebu Bekir, Abdurrahman İbni Avf ve Mahmud İbni Mesleme radiyallahu anhum idi. Kampı kaplayan genel üzüntü biraz geçmiş gibiydi. Fakat Süheyl ve yanındakiler Ebu Cendel'i beraberinde götürerek kampı terk ettiklerinde adamların duyguları tekrar kabardı. Peygamber aleyhissalatu vesselam anlaşmayı imzalayanlarla birlikte biraz ötede oturuyordu. Onların yanından ayrılıp hacıların çoğunlukta olduğu yere doğru ilerledi. Kalkın ve kurbanlarınızı kesin dedi ve başlarınızı tıraş edin. Hiç kimse yerinden kımıldamadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini ikinci ve üçüncü defa tekrarladı. Fakat oradakilerde hiçbir hareket yoktu. Şaşkın bir halde ona bakıyorlardı. Bunu ona karşı geldikleri için yapmıyorlardı fakat olaylar beklentilerinin tersine geliştiği ve şimdi de normalde doğru olmayan bir şey kendilerine emredildiği için çok şaşırmışlardı. Çünkü İbrahim'in geleneğine göre kurbanlar haram bölgede kesilmeliydi. Aynı şey başı tıraş etmek için de geçerliydi. Yine de bu itaatsizlik peygamberi çok üzmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çadırına girdi ve ümmüselemeye olanları anlattı. O, ''Git ve hiçbir şey söylemeden kurbanını kes.'' dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nişanladığı devesini kurban etti. Kurbanı kestiği sırada adamların duyabileceği bir sesle ''Bismillah, Allahu Ekber.'' dedi. Bu sözleri duyunca hacılar hep birden ayağa kalktılar ve kurbanlarını kesmede yarış ettiler. Emre uymak için birbirlerini itiştiriyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hira'sı Osman'dan önce Mekke'ye elçi olarak gönderdiği huzalı adam başını tıraş etmesi için çağırdığında arkadaşları hemen birbirlerinin başını tıraş etmeye başladılar. Ümmü Seleme radıyallahu anha daha sonraki yıllarda o denli hızlı tıraş ediyorlardı ki birbirlerini yaralamalarından korktum derdi. Fakat bazıları sadece saçlarının ucunu kestiler. Çünkü tıraş yerine bunun da geçerli olduğunu biliyorlardı. O sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hiras'la birlikte çadıra girdi. Bu görevi yerine getirdikten sonra başı tıraşlı bir halde çadırın önüne çıktı ve Allah başlarını tıraş edenlere merhamet etsin dedi. Bunun üzerine saçlarını kesenler ey Allah'ın Resulü saçlarını kesenlere de diye karşı çıktılar. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine ilk söylediğini tekrarladı. Bunu protesto eden sesler yükseldi. Bir kez daha aynı şeyi tekrarladı. Bunu protesto eden sesler yükseldi. Bir kez daha aynı şeyi tekrarlayıp protesto sesleri yükseldikten sonra ve saçlarını kesenlere de dedi. Daha sonraları neden sadece başlarını tıraş edenler için dua ettiği sorulduğunda çünkü onlar hiç şüphe etmediler cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çadırına dönüp yerden kesilmiş siyah saçlarını aldı ve yakındaki bir mimoza ağacına doğru fırlattı. Bunun üzerine adamlar saçlardan biraz alabilmek için ağacın etrafına üşüştüler. Nuseybe de erkeklerden geri kalmadı ve ağacın yanına yaklaşıp bir iki perçem aldı. Bu saçları öldüğü güne kadar kıymetli bir hazine gibi sakladı. Kampın zemini tıraş olan hacıların saçlarıyla kaplanmıştı. Fakat kampa birden bire bir rüzgar çıktı ve saçları kaldırıp Mekke'ye doğru uçurdu. Bunu Allah'ın hac ibadetlerini kabul ettiğine bir işaret sayan hacılar çok sevindiler. İşte o zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in neden kurbanlarını kesmelerini söylediğini anladılar. Medine'ye doğru yola çıktıklarında Ömer radıyallahu anh'ın vicdanı kendini rahatsız etmeye başlamıştı. Peygamberle konuşmak isteyenler ona doğru yaklaştığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzündeki uzak ve soğuk ifadeyi gördüğü zaman sıkıntısı daha da arttı. Ömer radıyallahu an ileriye doğru hızlı atını sürerek ey Ömer bırak da annen senin için matem tutsun dedi. Daha sonraları Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı çıktığı için kendisi hakkında bir vahiy inmesinden korktuğunu anlatırdı. Arkasından bir atlı yaklaşıp kendisini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çağırdığını söyleyince korkusu daha da arttı. Fakat Peygamber aleyhissalatü vesselamın yüzündeki sevinçli ifadeyi görür görmez korkuları kayboldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana güneşin altındaki her şeyden daha değerli olan bir sure nazil oldu dedi. Yeni gelen vahiy henüz dönmekte oldukları bu seferin bir zafer olduğu konusundaki şüpheleri dağıtıyordu. Çünkü sure hiç şüphesiz biz sana apaçık bir fetih olarak zafer yolunu tıkayan bütün engelleri ve kapıları fethettik. Kelimeleriyle başlıyordu. Vahiy aynı zamanda ağacın altında peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yapılan biattan da bahsediyordu. Andolsun, Allah sana o ağacın altında biat ederlerken müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş ve böylece üzerlerine güven duygusu ve huzur indirmiştir. Ve onlara yakın bir fethi sevap karşılığı olarak vermiştir. Bu biat edenlere Allah'ın rızası yani rıdvan vaat ediliyordu. Bu nedenle bu sözleşmeye biatür rıdvan denilir. Başka ayette de güven duygusu ve huzurun yani sekinenin indirilişinden bahsediliyordu. Müminlerin kalplerine, İmanlarına iman katıp arttırsınlar diye Güven duygusu ve huzur indiren O'dur Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır Allah bilendir Hüküm ve hikmet sahibidir Bütün bunlar mümin erkekleri ve mümin kadınları içinde Ebedi kalıcılar olmak üzere Altından ırmaklar akan cennetlere sokması Ve onların kötülüklerini örtüp bağışlaması içindir İşte bu Allah katında büyük kurtuluş ve mutluluktur Seferi durduran Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in rüyasına da Kur'an'da şöyle değiniliyordu: Andolsun Allah, Resulünün gördüğü rüyanın hak olduğunu doğruladı. Eğer Allah dilerse mutlaka siz Mescidi Haram'a güven içinde saçlarınızı tıraş ettirmiş, kiminizde kısaltmış olarak ve korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah sizin bilmediğinizi bildi. Böylece de bundan önce size yakın bir fetih nasip kıldı.''